Modern sabahlar. Modern sabahlar. sabahlar. Hay yeter kadın. Teşekkürler. Buyursunlar efendim. Esprilerle, şakalarla dolu bir modern sabahlara bir kez daha hoş geldiniz. Hay çok teşekkürler. Espriler çok teşekkürler. bizden, şakalar bizden. Dün gece varil yakarak bıraktığımız sütü diyor. Bugün ne kadar güzel, ne kadar sıcak var. E varil yakmışız, sonra savaşa gelmiş, sabaha kadar zor çıkarmışlar. O yüzden başka türlü ısıtmanın kaderi Valla çok ben. teşekkür ediyoruz. Kimin kimin eli değdiyse, yani hakikaten keşke dün başka bir şey isterseymişiz. Stüdyoya gelip ceket çıkarmak ne demek ya? Vallahi. En büyük zenginlik. Şimdi Rahmi Koç evinde fabrikasında ne yaşıyor? Onu hissedebiliyorum. Ya yani ceketle gidiyor mesela. Ar ceketini i̇şte, çıkarıyor. Yerşen, aç. Hemen, ofisine girince ceketini çıkarır ya. Affedersin yani. de Gocuk'la Rahmi Koççuluk olur mu? Olmaz. Olur mu Oktay? Şöyle Sen gördün mü Rahmi Koç'u? Şimdi Rahmi Koç düşünsün abi. <gülüyor> evet abi çok güzel. Şimdi o düşünsün. Bakalım, bakalım bir adam üstümüze Herkes... çıkmak için ne yapacak? Ne yapacak? Bu. Madem madem bu kadar e, Şu anda rahat. stüdyomuz 17, 18, 19. 10 derece. 19 Stü derece de yani. Soğuktan dolayı mı benim sesim az geliyor acaba? Yok senin sesin mi? çok. Biraz bir tatlı bir şey var. Altta şey yaptık ofta. Sen yani hiç merak etme. Biz biraz seni duyarız. Donuk, Duymasak biraz, da anlarız. Bak biraz bir donukluk var gibi. Bu soğukluk şey soğukluğu değilmiş çocuklar. Yani biz de bunu hep kötüye yordu falan. Dünden beri iyi de şey yapmışlar. Keşke bugün ısıtmasalar. Geçici mi? Geçici değil canım bu soğuğun. Aslında belli bir şey var. Nasıl ki e, net karpuz çatlatan soğuklar mıydı? Karpuz çatlatan ben orayı şey dedi, Ne sıcakları var? Askeri tesis diye biliyorum ya. Karpuz çatlatan tesisleri. O değil mi? Kaldıran, kaldıran da o. Pardon, pardon. Karpuz çatlatan denizin soğukluğunu söylemek karpuz için. Çatlatan. Zaten ortada karpuz varsa çok soğuk olmaması gerekir. Bir şey soracağım. Ha. Pastırma, sıcakları Pastırma sıcakları var. Pastırma sıcakları var. Soğuklarla ilgili bir şey var. Karpuzla ilgili bir var. şey yok galiba ya. Diş donduran ya. yok. O da soğuk suya denir. Ne bu? Fıkarayı öldüren. <gülüyor> ha şey donduran var evet. Donduran, donduran var da. Ne? O donduran var da o pek ha, kullanılmaz Koca karı ya. soğukları dedikleri koca bir şey var Onu hatırlamaya çalışıyorum Koca karı soğukları. soğukları da şey gibi değil mi ya yani Aslında o kadar soğuk değil ama Hı -hı. Koca karı olduğundan söyleniyorsun gibi yani herkese normal gelen bir soğukluk. Sen koca karı... Ay, çok ben de koca karı soğuklularını soğuklarını soğukluğu şey diyebiliyorum. Koca karı soğuk. O kadar flört <gülüyor> ettim. Hiç yüzüme bakmadı teyze. Bir lanet diyebiliyorum. Hava yani normal. Hava Bayağı normal. 20-25 derece. Ama havada bir lanet var. Hayır, Ona da koca karı soğukluğu denir. <gülüyor> Bu arada stüdyonun sıcaklığının sebebini anladım. Az önce çözdüm. Havalandırmalara gazete kapatmışız. Bu sayede... Stüdyom, çok oldu. mantıklı abi. Çok mantıklı evet. bence de çok mantıklı. Neyse. Eğer şöyle bir atasözüm sözüm vardır benim. Eğer, eğer havalandırılmadan soğuk uçuyorsa gazete kapatınız. Bitti. bitti yazın bitti. yazın ata olduğu bellidir herhalde bu. Ee, bu soğukla... radyomuz hakikaten Aşık. soğuklarla güzel mücadele ediyor. Ben yani e, su kaynatmak, gazete <gülüyor> kaplamak ve e, şu anda aramızda olmayan arkadaşımızın. Zamanda keşfetti ampul, ampuller ısıtma. Ampul yakmak. Evet yeterince. Bu şey. akşam misafirim mi var ki ampul yakarız artık. Bir <gülüyor> çılgınlık yapıyor. Alt kattakiler ampulleri yakmadığı için buz gibi. Tabii <gülüyor> bizim biraz da üşümemizin bir başka sebebi var. Sevgili diye sabah. Altımız saba, boş. Karşınızda 3 tane yediğine dikkat eden adam olarak çıktık. Evet. Karşınızda esracı Oktay Demirci. He, doğru söyledim değil mi? Esrarcı gibi anlaşıldı. Onu bir, bir, bir düzeltti abi boğazına. Esra Hanım ekolünden. Evet. He, Esra, Esra Hanımcı. Karataycı Fahir ve ben avlukma özentisiyle Dukancı Ege. Ege hizmetinizdeyiz. Ve bir yarış yapıyoruz bakalım kim ilk önce gelinliğinin içine tekrar 10 sonra gelinliğin içine kim girebilecek. <gülüyor> Tabii ki e, kendi düğünlerimizde giydiğimiz gelinlik. <gülüyor> İddia o çünkü yani hepimizin vücudu farklı. Yani o yüzden iddiamız yani o. Gelinliğinde gelebilecek mi 10 yani yıl sonra? Ne, güzel, ne kadar güzel. ama ben hala... de Faiz senin biraz orada şeyin var. Avantajın var. Sana çok yakın bir zamanda gelinlik yediğin için bize göre. Ne canım sizin e, gelin... kaç yıl oldu? Abi 9 yıl oldu. 8 yıl bitti. 8 bitti 9. Şey. Şöyle mi diyorsun? 8 bitti 9'un içindeyiz efendim. E, sen daha yeni yani. yeni 2 sene falan mı oldu? Ne kadar oldu? Yo baya yeni benim. En sonkini sormuyorum. <gülüyor> İlk baştakini soruyorum. İlk baştakini soruyorsan. Be. Yani. Hmm, doğru. Değil mi? Öyle bir Siz, avantajım. var. Sizin yanınızda ben çocuk sayılırım. Sen rahat giyersin gelinliğine. Ben rahat rahat. Ben o zaman sizi ikinizi seyredeceğim. Gelin açlık çok ben. zor şeymiş sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar. Ege Kayacan. Allah açlıkla terbiye etmesin diyerek beni bir açılım getirdi. Yani bir de şimdi e, durumda olmaz yoksulluktan açlık başka bir şey. Acıklı bir şey de. Yani böyle varlık içinde yokluk çekmek. Daha doğrusu kendi kendini aşkla terbiye etmeye çalışmak çok acıklı bir şeymiş. Bugüne kadar hepsi Belcan'a güldük. Sibelcan diyetlerini güldük. Yazık kadının şimdi neler çektiğini çok iyi anlıyorum. İki kişi anlayabilirim. Bir radyo koç, bir Sibelcan. Sürekli et yiyerek zayıflamaya çalışan adama ben pek e Şefkat gösteremiyorum doğrusu Ege. Pardon. Bugün nerede? Sen sen ducancı değil misin? Evet. Ducancı. Ducancı dediğin et yedik. Et yedik. Et yedik. Sen sürekli et mi yiyorsun şimdi? Hıhı. Sürekli dediğin dün Cebim akşam de bir zaman, Cebimde her zaman pirzola olur Oktay. Var mı? Tabii. Ta ha, hayır. Yani i̇şte dün, dün akşam. O zaman akşam hiç yedik. acındırma kendini abi. Et yiyorsun sonuç olarak. Öyle açtık kötü. Ve hepimiz gayet iyi biliyoruz ki et, <gülüyor> et et etletti. Etkilen et, et, et. et yere dert gelmez <gülüyor> ona hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Tamam. Sen mutluluk yüzüne adeta şey, atmosfere yansımış ya. Şuranın sıcaklığı belki de bununla alakalı. Belki, o, hayır biz bir de az yediğimizden şimdi normal insan üşümeyeceği yerde düşüyoruz. Neden? Evet. Lüzüt, enerjisiz. Enerji var da. Lezzetli, Lezzetli enerji, enerji değil. <gülüyor> bak ne kadar güzel Sarkozy'nin yüzündeki ifadeye bak. bak Lezzetli bir gülümsemesi var Sarkozy'nin. Sarkozy... Neden? İlk defa aylardır gazetelerde görüyoruz Sarkozy'yi her ne sayfasında? gazeteye da? çıktı diye mi sevinmiş gazeteye çıktı değil değil kendisi hakkında söylenebilecek bir şey var bugüne kadar yani bıraktıktan sonra hiçbir şeyi yoktu o eski karısı dedi ben boşadıktan sonra bunu eski arkadaşlarım hep bunun peşinden koştu diye bir açıklaması var hakkında karar çıktı ya eski arkadaşın açıklaması benim, falan canım, değil ah canım, hakkında ah takipsizlik kararı çıkmış bırakın <gülüyor> bırakın demiş o bırakın o sarı kızı ne neyi takip edecekler 2017 ya işte yolsuzluk şeyleri vardı ya, ya. Ee, davası vardı hiç, ya evet. hiç yoktu Ve hiç yakıştıramadım ee, Ondan sonra şey 17, ne, 2017'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Tekrar girebilecek kendisi Önündeki Başka engel bildiğim kalktı. iş yok demiş çünkü Önündeki engel ya kalktı ya vallahi, 2017'de mi? Tabii. O zaman ne yapacak? Ya, yatış ya, Başka iş tutturamadı Market açtık buna olmadı Spor salonu içine gireyim dedi. Onu da beceremedi. Mahalleye spor salonu açacaktı. Onu da yapamadı. Bir şey yapsın abi. Yonca Yonca, yonca... ve Hayvancılık projesi. Abi o vardı. o da çok uzun soluklu ya. Onu yapıncaya kadar Cumhurbaşkanlığının ayırsın o bütçeyi. Çek tarlayı tutacak. yonca ekecek, yoncalar, yoncalar biçecek, gidecek, hayvan olacak. Yoncalar biçecek, hayvan olacak. Egecan gelecek, iki biraz... tane bonfile, elli tane antrikot alacak Alacak da biçecek de bütçek, de, bütçek, de, bütçek, de. Olmaz. Yani acıktı şimdi mesela 2015'de olsaydı seçim. Gene ben anlardım da. 2017'ye hmm. şey Karl'a bugün çok işim var. Bugün çok işim var ve gidip şeyden belge almam lazım parti. Abi yine var. Hakikaten çok işim var. Bir gün bir imza. Çok işim var. Çok işim var şeylerin böyle bütün mail listesini hazırlamam lazım. Çok işim var diye dolaşıyordur. Yok, yok. 2017'ye kadar. Yok yok çok yıprandı. 2017'ye kadar tam benim zamanım demiş. Tabii canım yani, yaşı da geliyor. Kaç yaşında Doğru Daha olgun. Daha tecrübeli bir cumhurbaşkanı olacak. Bir Tabii. de çocuk da ele kıvama gelir o zaman kadar. Tabii o da var. Değil mi? 2017'ye kadar. Çıkar yakın. doğru. Yani. Doğru diyorsun. 4 sene 2, 3, 2 yaşında altı 6, 6 yaşında falan olur. Ee, bu şey kozmatik devi. Bildiğimiz kozmetik devi. Yani sahibinin yaşlığına olarak seçim kampanyası için yasa dışı zarflar içinde maddi yardım aldığı... Yasa dışı pudra, şey vardı. ama göz farı Yasa ve... dışı zarflar mı? Yasa Mesela zarf. gönderilmiş o da radyoda hediye olarak mı vermiş? Yasa ne? dışı, yasa zarf, dışı, dışı zarf, zarf ne? İçi para dolu zarf ya. Öyle düşünün. Ama neyse yani bunları konuşmaya gerek yok şimdi. 2017'ye kadar... Şey ne derler narkotik diyordum ya atama. Kozmetik diyor. <gülüyor> Şey mi? Nakitleri zarfla mı vermişler? Nakitleri zarfla vermişler. Bir harf yüzünden nelere Kadir? La bir başka koca kozmetik devi olacaktım. Bu Elif yüzünden narkotik devi Bir olacak. başka yolsuzluk sebebiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırılan ne? Eski İtalya başbakanı kim? Berlusconi. Berlusconi e, Cezası 1 yıla indirilmiş. O da ya, yaşından dolayı 72. Yaşına lira. hürmeten hiç valla yaş dinlemiyor o partilerde. Bele bele dans eden adam ha, diye evet, yaşına. Doğru valla partide şey olmuyor da hapiste mi mesele oluyor? Partide de öyle çok bir şey yaptığım yok. Yok sadece yok, hanım demiş. bir ayağım çukurda demiş. Bir, bir de, çukurda Bacağını diye. göstermemiş. Ya, şöyle bir ayağım çukurda. Ev hapsi veya kamu hizmeti. Oo, Ev demiş, hapsi demiş. Evde demiş partiler yaparım ben. Kamu hizmetini tercih edebilir. Ev hapsi kamu hizmeti zaman... dediği başbakanlık mı? O da bir kamu hizmeti sonuçta. Nasıl başbakanlık? Ha başbakan e, bunu benim başbakanlığıma sayın diye kamu hizmetinden sayılmaz mı? Valla şey diye bir şey söyleniyor o kamuya ait umumi tuvaletlerde görevli olacak. Falan Aman herkes falan de o şey tuvalet temizledi. E askerde biz de temizledik. Evet bir de yani bir, bir grup insan da bunu Kendi ceza ceza değil. olarak değil meslek olarak yapıyor şimdi ha, onlara abi. ayıp değil mi? Senin maaşı aldın evine ekmek götürdün işi biz bunlara ceza diye veriyoruz. Senin ömrün ceza çekmekle geçiyor gibi bir mesaj oluyor. Ver başka kamu, koy defterdarlığa bütün fotokopi çeksin. <gülüyor> Bak daha ağır ceza oluyor mu? Ne fotokopi çekecek ya boş fotokopi çekmek o kadar sinir bozucu bir şey ki. Bir de Paris <gülüyor> konunun parmağını bir tane plastik şeyin <gülüyor> parmağını geçir. <İlk gülüyor> Yalan parmağı. da öbür göçe şey yapar ya. Ben onu. Huzur evinde yaşlı ya da engellilere yardım edebilir çevre ya da temizlik programında. Onların aynı, aynı yaşlılar Şimdi Ulan lanlulandlı <gülüyor> konuşdu. Olur mu? 90-95 o şeye katarlar. Bence huzur evinde. konu dediğinde 75, 77, 77, 8. Yani yine bir 20 yaş çok önemli falan. İyi, ne güzel yani. şey anlatır ya onlara huzur evet. evinde. Bunga bunga partilerinin bunga ayrıntıları geldi bu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> tabii dedi baş. <başkan> Masalsi dede <gülüyor> mi olsun diyorsunuz berliz? Yani Bence, Bence gençleri güzel. hayat bu... enerjisi verir yaşlılara. Masalcı genç arkadaşımız diye <gülüyor> huzur evlerinde şey yaparlar. Yok ya. Şey, o, o konuda bağlandı. Rahat olsun yani. Hah, iyi. Herkes bir bir şekilde yolunu buldu. Avrupa siyasetinde taşlar yerine oturuyor diyebilir miyiz Oktay? Bir, bir olay daha var. Onu ha. da söyleyelim. Yunanistan Hep bildiğimiz adamlar. Papandreou mu Oktay? Çünkü başka adam tanımıyoruz. <gülüyor> Hep bildiğimiz yerlerden sordun. Ee, Papandreo değil. Vallahi Papandreou'nun e Oğul Papandreou. Bir de onu biliyorsunuz. Tos tos tos pulos. Ha tos tos tos pulos. O da bayağı bir e, sıkıntıdaymış. Şey, zarf, zarf içinde paralar almış. Zamanında o ortaya çıktı. Ha. Yolsuzluk. E ne yapsın Hakkında ülkede şey varsa. Evet hakikaten. Yani şimdi ben de yolsuzluğu yüceltiyor gibi gözüküyorum da. An, yani şu anda empati kurup şey yapabiliyorum. Durumu yok ülkenin şey yapamıyor. ben, ben dışarıdan... Göstere göstere maaş alacak hali de yok. Doğru. Bu adamın da ihtiyaçları doğru, var. Doğru. O da öyle yani siyasi tarafta durumlar böyle abi. Emeklisinden çıkışına, aktifinden e, veda etmiş olanla herkesin beklediği bir şey var. Hayır lesu olsun hayırlısı. demekten bahsediyorum şey gelmiyor bazen elimize. Bir konu daha hayırlısı diye kapattım. Şey ben de ilk başta soğukla ilgili başladım da neye başladım o diye öyle soğuk diye keyfimizden evet, başladık. Evet. Tartış chatlatan bir saçma çatladan, bir konuya girdik. Tartış Çatlatan değildi. Koca değil, karı koca soğukla. Esasında bu a, aşk soğuğu diye geçen bir mevsim yani şey değil, havalı. İlk defa duydum bunu. Bak aşk zannediyorsun ki o sıcak hava aşkı körükler. Hayır efendim yanlış. Yanlış. <gülüyor> Üstünüzü çizdim o yüzden o ses çıktı sevgili dinleyiciler. Florida Üniversitesi ki biz böyle... Lale... 12 yıl öncesinin esprisidir sevgili dinleyiciler. Yanlış değil fışt kadar 12 fışt demek. Ben da. yalnız yanlış demedim fışt fışt kısmını söyledim. Yanlışı sen söyledin ben oradan gaza gelip söyledim. Şimdi suçu bölüşelim. Tamam canım ben hiçbir şey yapmadım. Sen seyirciydin nokta ama sen sessiz ama kalan zaten suça iştirak gülerek. gülerek cesaret Çünkü verdim. Çünkü gevreklik vardı orada. <gülüyor> Lütfen. Şimdi e, Florida Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre mevsimlerle ne arasında? Ee, hayvanlar, Çok besinler, duygular. Duygular, Oktay. Biraz ne duygusu o, ne, ne du duygusu o. Şehvet olarak. duygusu şehvet, mu? Berlice Çünkü Konya'da... saat hemen geçti, 10 dakika geçti. O, başlayabiliriz. Yok daha geçmedi ya. Erotizma mı? Mi? Mi? Erotizma değil ya. Aşk kardeşim aşk. aşk daha, daha nezih duygulardan bahsediyoruz. Aşk arasında birebir. Yani İngilizlerin deyimiyle. Sen en nezih duyguların katilisin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Point to one Adamın en güzel duyguların katili olması kadar çirkin bir şey var mı? Pis. Bazı şarkıları düşününce hakikaten çok acıklı geliyor ya. Adam en Bak, güzel duyguların e, katili. Sen de benim hatalarımdan birisin. Sen en güzel duyguların katilesin. Kapa katil, bir adama söylenen <gülüyor> net bir şarkı. Senin için, sana için harcadığım zamana yazıklar olsun. Bir tane daha bir şey vardı. Şey, Orada bir eğlenme daha vardı. E, sen hataların katilisin, senin, senin en güzel duyguların katilisin, senin için harcanan zamanı yazık. Senin en güzel duyguların katilisin. <gülüyor> evet, senin nezih duyguların katilisin <gülüyor> çıkıyor sonunda. Ay, senin güzel duygularımdan birisin demiyor mu en sonunda? Hayır, en nezih duygularımın katilisin. <gülüyor> Bir daha mı söylüyor? Bir ha. daha söylüyor. Peki, Onu, işte, ona, ocağı şey almamış. En ağır laf o çünkü o şarkıdaki. combo. Ee, çocuklar hava soğukken biz sadece ellerimizi apışarımıza sokarak ısınırken halbisi vücudumuzda neler neler oluyor? Oksitasin, dopamin gibi hormonlar ne yapıyor? Tavan yapıyor. Çok teşekkür ederim Oktay. Bunun tavan yapması... Bu okumuş gelmiş ya. Evet ya bu Hep okudu. gelmiş. Yani kitabı bu yazdı. Bu dediğim Ege'yi gösteriyorum. Stabını bu kitabını bu da okudu. Eee dopaminde e, o... sabit kalıplarımızdan bir daha <gülüyor> haklı Aklı gururunu yaşıyoruz. 2 oldu. Oksidosan <gülüyor> vardı. Oksidosan. oksidosan mı? <gülüyor> Şeker <gülüyor> arası soksunun. Yüksek dozda verildiği zaman Dosan. oksidosan olur o. <gülüyor> Oksitozan, Oksidozan. Oksidozan. <gülüyor> Dozan. bazı şeyler ben bu Türk terminolojisine girelim bunlar tam güzel söylenmiyor. Dozan. Oksitosil. Dozan. Oksidozan. Oksidozan. Dozan Oksidozan. diye isim var mı ya? Var. Dozan diye var da Dozan. Dozan. Çok güzelmiş Dozan ya. Çevreye Korku Salan da bir isim aynı zamanda. <gülüyor> Çevreye so Korku Salan demek zaten. Dozan Bey. Hı hı. Dozan, Dozan Bey geldi mi? Gelmedi. İyi kahvaltımızı <gülüyor> edelim. Dozan Şimdi, Bey gelmeden isim. şunları halledelim çünkü Bak, Dozan Bey gelince ilk buna bakar. Dozan Bey geliyor, Dozan Bey geliyor. Ve de sempatik <gülüyor> döneminde gençken de dodo derler. Bir şey derler güzel. Valla de dozan güzel. Güzel. güzel isim ya. Dozi derler. Hey dozi. Ha dozi Ama sonra ya. dozan bey olduğunda yer gök titrar evet. Yer gök aşk. Hocam haberi bitiremeden Lütfen, kaldık ya. Lütfen tamam la. aman. Ha yok tamam. ben artık bittim. Ne ben gittim siz devam edin. Ormonları salgıladın. Hormonları salgıladın. Mesela biz öyleyken bir anda... <gülüyor> E, duygun ben mesela dün hakikaten <gülüyor> hayatımda kaç yıldır beraberiz aynı sütüdü olmamızdan kaynaklı zannediyordum meğer şeymiş ya neymiş yani, soğuktan mı bize bir soğuktan bir bir, bir muhabbet bir şey baya bir zevkle muhabbet ettik ya muhabbet de yani soğuktan mıymış o yani bir sonucu... hoşlandım yani ne bileyim yani bugün biraz daha az evet ben de bugün hiç vallahi yemin ediyorum bak şu üstümde o zaman et... kendinizi soğuktan şikayet ediyorsanız aşka kaptırın en azından bir ısınma mı olur diyorsun ne kadar bak. Ege, yani diyordum ki bir final cümlesi lazım bu şeye habere. Onu da ben söylediğim. Onu, <gülüyor> onu da sen söyledin ya helal olsun. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu da güzel şarkıymış, ha ah. Oturun çocuklar herkes gelsin, herkes gelsin. Bak şunu da. Şöyle... Allah çok güzel şarkimmiş. Valla. Tamam, çok güzel. Geldi. Ege. Tamam. Buyurun. Ha nasıl canım benim. Yani işte kumanda masasında olmayan Onu, onu öyle mı, değil, öyle. çektiği için kumanda masası. İstiyorsan kumanda masasına hemen verebilirim sana. Eğer marifet bu kumanda masasında ise buyur gel ege. Buyur gel ben sana o kadar kumanda masasına geç. Eğer sen kumanda masasının başındaysan sen geç. Demedim mi ben? Oktay sen çesin. Demedin ama demeye getirdin. yani lütfen. Ha, bak Hayvan gibi yapılan bir soygundan bahsedeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Ee, Paris'teki lüks saat markası Vichter Vichter'ın mağazasına Vichter and Vichter. Hayır. Doğru ya ben yanlış telaffuz diye geçer. Ben Fransızcası yalnız... Vistis'tir. Vistis and Vichter. Ya e bakmayın bu e, şey uzatılıp gideceği benzer. Ellerinde baltalarla giren 15 kişi vitrinleri kırarak 20 saat çalmış. E burada Bayılıyor yapılıyor ben. zaten hiç şey değil ki. Teker teker, esprilerinizi <gülüyor> teker teker alıyor. Esprili değil canım burada da yapılıyor ne? vitrinlere baltayla bizde de giriyorlar. Bizde de alıyor tuğlayı lak diye koyuyor. Demek ki dünyanın her bölgesinde çeşitli araçlar kullanılarak. Evet abi da en son öyle bir şey vardı değil mi? Nerede demişti nokta? Evet, teşekkürler. Teşekkürler Çünkü Adana'yı öyle normal telaffuz etmek Yalnız adamın bir tanesi en son gördüğümde şeydi kıramıyordu galiba Tuğla kırmıyordu camı Ya bu şimdi bu biraz bana gerçekçi geliyor Hep filmlerde seviyoruz saatçiyi soyacağız Nasıl 1800'lerden kalma bir tünel var oradan gireceğiz falan filanla Tell your job diyorsun Al yerine baltayı Vur. Zaten Alıyorum elime baltayı Bir noktadan sonra aldığın şeyle kaçmıyor musun? Ha tünelden kaçmışsın ha sokakta kaçmışsın ne kadar mantıklı soygun dünyasına yepyeni açılımı. 20 saat. 20 saati hemen cebine koyar mı 15 kişiye? Ha 20 saat sürdü baltayla vurmak anladım ha, ben de. Iyi, iyi, 20 koy. tane saat ya. Ulan herkes koluna birer tane taksa 5 saat Bela Beyler bunu abi. Onu da ben alayım abi İki koyarım. sorun var. Bir tanesi ulan mı? İkincisi koluna <gülüyor> mı taksa? Nasıl koluna taksa Çünkü polis çevirdiğini. Yo bakın koluna. Bunu kendi saati abi. Hepiniz Vistren, Vistren, <gülüyor> Vistren mi kullanıyorsunuz? Eee evet. o marka şimdi burada Gördüğünüz başka marka gibi üstümüz dökülüyor. Saate veren Elinizdeki baltalar ne peki? <gülüyor> bu bizim değil ki bu. Bu ne bu Niye ya? Niye canım baltayla gezmek suç mu? Tabii 1800'lerden kalma bir yasa var. Elinde baltayla 15 kişinin yan yana gezmesi suç. Saatlerin değerinin yaklaşık 3.200.000 TL olduğu açıklanmış. İyi. Vallahi iyi yani ama saatlerin tabi tipine de bakmak lazım. Ve tabii. O, iki... o baltalarla ağaç keserlerdi. kaç orman kesmeleri gerekiyordu o paraya ulaşmak için. Ne güzel söyledi. Bence sevinmemiz o. lazım. Yani o oh olsun mu diyorsun. Belki şey Yani canımıza olsaydı... minne zaten onun sigortası da vardır. Hırsızlar da sonradan yakaladır. Valla adli olaylara. Bunların zaten sigortası var ki. Diyerek e, bu olayı da Tatlı'ya bağladınız. Teşekkürler dedektir. değil mi yani? Sigorta baltalı giren adamın kapsam dışı olabilir. <gülüyor> Sigorta poliçesinde Baltalı giren 15 kişi diye. Baltayla sokakta dolaşmak suç mu? Bakayım. Nerede sorusu geldi hemen. Yani biz mesela şimdi elimizde baltayla. Evet. Kızılayda dolaşabilir miyiz? Gazete kağıdına sarmak kaydıyla dolaşıyoruz. Kimseye ama öyle bir tehdit edici bakış. Omzunu aldın yani? Ki bar gibi barda dolaşıyoruz. Nereye <gülüyor> gidiyoruz? Dükkanlara gidiyoruz. Cepleri, fonculara gidiyoruz. Bakıyoruz böyle vitrinlere falan. Baba. Ama işte balta, baltayı elinde tutman zaten şey ya tehditçi bir şey değil mi? Hayır şey hay yapmıyoruz, mi? Ki, <gülüyor> yapmıyoruz ki. Yapmıyoruz ki. Elimizi omuzumuzu atmışız. Bunlar ne kadar? Bunları şarj Gazete iyi kağıdına da sarmışız. Sarmamışız. Yani Sapını sarmışız. Yani Sapını sarmışız. sorarlarsa evet. şey dersiniz. Şeyi götürüyorum. Tamire götürüyorum. Bilemeye. Falan. Tamir yok. Biletmeye götürüyorum diyeceksin. Balta bilenir mi? Bilemem mızıkacıları. Hocam benim çok acil e, ver, çıkmam ver, lazım. Bilemem. Sevgili dinleyiciler siz de kurtarın. E, e. Kurtarın kurtarın. Bir kurtarsak mıdır herhalde? Yasaktır. Geç kaldı ya geçim. Kusura bakma sana layık değil ama. Geçen sezonun atları değil mi bu? Vur vur geçen sezonun atları bayat biraz. Lezzetli at değil. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Et, tem, Avrupa'da et, şey ona. modası başlamış. Avrupa'da dövme çok moda biliyorsunuz çocuklar. Bacaklara göz modası. Bacaklara göz mu? Hı hı. Yani hanefenciler koca koca yani her bir bacağın kaval kemiği dediğimiz noktasına e, göz çizmek suretiyle. O şey tam baldırı göz e, yuvarlağına mı benzeterek yapıyorlar? Baldır derken hocam. Kaval tam gözüm... kemiği burası değil mi? Bir dakika. Ege Kayacan'la anatomi dersine hoş geldiniz. Kaval evet doğru. Şurada baldırımızın böyle kavisi göze benziyor Üç kısmı Böyle mi yapıyorlar. E. Üst kaf kaf o sen gösterdin kavun kadar yarım kavun, kavun kadar orta boy o. bir kavun büyüklüğündeki bir kaf üst kısmı mı buraya mı yapıyorlar oraya biz? yapıyorlar benim bir dakika ya gazetede gördüm nerede gördüm bacak gördüm bir yerde ha yok dizlerin hemen altına yapıyorlarmış ya Hayır, şey yayın, mi şu tamam, refleks için görüyorum. vurulan yere mi ha, refleks için vurulan yerin hemen bir karış altına oturuyor Alt, altına değil Ö fotoğrafa bakınca arkaya ha arkaya yapıyorlarmış diz kapağının arkası şeyde vardı bizim o ya Borada vardı bizim Borada. Bizim bu oradaki rakının olduğu bunlar şey çift yapmışlar bir de. Çift göz yani o kadar bir de o kıvrıldığı için gözler sürekli. mi görünüyor sürekli... yani? Daha çirkin görüntü azdır herhalde. Çift dediğin iki bacak mı? Bunu, o, madem bu kadınlar böyle bacaklarının arkasına diz kapaklarının arkasına göz yapacaklar. Onun yerine mesela Kaş göğüslerine kaç göz çizsinler aşıkla mahşuk olarak oynarlar. Vallahi bence de çok mantıklı. ya Hem eski bir, Geleneğimizi yaşatmış bir olur geleneğimiz olur. yaşamış olur. Hatta kadınlara da gerek yok ya. Bunda erkek oluyor zaten yani illa. Topuklu ayakkabı giymiş. Ya, tamam hayır canım. Aşıkla maşuktan bahsediyor. Maşuk erkek oluyor evet. ya, hayır, yani, onu değil mi? Çok güzel yani, tıraşımıza olup. Kadınlar böyle göğüs açıp dans ederlerse orada kaş göz aramıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Niye burada kaş göz yok demiyorlar? Hatta sil şu kaş gözü <gülüyor> diyebilirler. Aşıkla maşuk şöyle baktığım zaman hani kimsenin gücüne gitmesin de tip konusunda biraz şey. Ya da onu çizenler çok mu yetenekli? Ne bileyim hani başka ha, Büyük mi? büyük çizmek gerekiyor. E, büyük büyük çizmek gerekiyor da gene de böyle hani resmi kötü birisi tarafından çiziyorlar. Onlar birbirlerini çizeniz. mi çiziyorlar onları? Birbirlerini mi çiziyorlar ha, derken? O dansçılar... Dansçılar... dansçılar e, birbirlerine çiziyorlar değil mi? Çiz. Tabii e, kendine çizemem. İki kişilik ekip oluyor onlar. E tamam iki kişilik. Üçüncü iki. kişi hiç olmuyor ya. E tamam işte onu ne, neyle vereceğim? Gerekirse yani. bir üçüncü ressam istihdam etsinler. E, yani onu mesela daha düzgün daha böyle manalı gözler daha böyle hani vücut boyacılar var ya İngilizce'de body painter diye geçen <gülüyor> adamlar var ya <gülüyor> onlardan getir bir iki tane bak aşıkla maaşık nasıl oluyor Öyle Yok bir de aşık ama ki... aşık bir noktadan sonra kafa dokuşturuyorlar yani bu dans başında böyle bir birisi nazda öbürü böyle etrafında dönüyor falan sonra <gülüyor> bunlar barıştıkları noktada öpüşüyorlar öpüşüyorlar da işte bir garip öpüşüyorlar <gülüyor> ifadesiz olduğu için ya sabah sabah aşıkla maaşık hakikaten mi kaçırdı ya bütün böyle... O açıklama açık değil de öpüşmeleri keyfini kaçırdı. Evet. Ha yani böyle o iki tane adam birbirine böyle göbeklerine ağız yaptıkları yeri birbirlerine değdirmeye çalışırken bir gözümün önünde canlandı. Bir rahatsız oldum. Bir rahatsız oldum. Niye ne kadar güzel bir dans? Bir dans Danstan güzel. niye rahatsız oluyorsun? İngiliz Futbol Federasyonu kuruluşunun kaçıncı yıl dönümü olabilir? 40. Futbolun beşiği olduğuna göre 100. 50. 50. 140 <gülüyor> Sebep sonuç ilgisi güzel de tahmini zayıf Kaç oktay ya? 150 güzel 150'ci yıl dönümü sebebiyle Buckingham Sarayı'nın bahçesinde yep Top oynamışlar Resmi bir futbol müsabakası yapıldı Abi işte en güzel şey ya O bizim hiç giremediğimiz bahçesi var ya Orada yapmışlar adamlar ya Peki resmi ilk maçta ondan önce bu prensler falan filan hiç orada top oynamadı mı acaba? Prens Charles Ay. falan mı? Yok top oynamam Prens, Prens Charles senin gibi işte ya Hiç topa vurmamış de... Ama çocuklar oynamıştık. Hayır evi yok yeri abi, ile evinin, evinin bahçesi diye bir şey yok. Orada yok. Nasıl yok. orada yok ya? Orada orada abi. Yayla gibi bahçemiz var. Annem oynatmıyor mu? Abi demiş? her öyle mi olan yerde şey olsaydı bugün İngiltere biz bu sarayda oturmuyor olurduk. İçerde... Yavrucuğum diye bir lafı var Elizabeth'in. İçeride mi oynatmış? İçer... Evet, İçeride serbest. Hava soğuk. Tabir İngiltere de hep... zırhlar devriliyor. Ben, hava hep soğuk ya yağışlı. Hı. Yavrum üşütürsün diye bir de marazmik biliyorsun Prens Charles. Doğru. Sonra odasında görmüş William. Topu alıyormuş dabada dabada dabada, dabada, dabada, dabada. İngiltere'nin en kralı dabada bura bura oynuyormuş. İngiltere Prensi William maç öncesinde futbolcuların yaptığı antrenmana katılmış. Hangi kim? Ee, futbolcular. Çok fazla soru sordun. Baya bayağı ünlü futbolcular fayı. E ee, ve şey bayağı hakem falan gelmiş ya Harvard Web diye bir hakem vardı da. Kralice çağırmış bahçesine. "Tabi gideceksin ya. Affedersin beni çağırsa dükkanda olsam ben giderim ya." öyle söyleyeyim sana. Prince William'a mikrofon uzatmışlar. Demişler ki "Neler ne? söyleyeceksiniz?" <gülüyor> İyi orta gol getirir demiş o da. Ne demiş? Maç öncesinde puan ya da puanlar almaya geldik demiş. <gülüyor> Vallahi ne kadar futbol. Kalem gollere kapalı. Ne demiş? O kadar sıkıcı yorumlar yapıyorsunuz ki sarayın pencerelerinin zarar görmemesini rica Dileyle ediyoruz dedim. demiş. Kraliçeye hesap vermeleri gerekir. Aa, yoksa resmen demiş. protokol esprisiyle de ortaya. Herkes ahaha ya prensim ne komiksiniz ya. ya. Kesin kral siz olun ya. Bizim kral çok eğlenceli oğlum. Öyle ya, gezerler. Bir, bir olur, bir mu abi, krasa... çok, olur mu abi çok mantıklı bir şey söylemiş adam ya. Cam i̇şte, kırsa top değil, değil kafa kesilir. Yani bilmiyorum kafa kesilir Yıllar mi sonra... de. Adam 30 yıl futbolu niye oynayamadı? Kendi evinin bahçesinde. Camlar Demin sordum. Niye camlar Camlar. Babaanne. Şeyi... Ya, camlar dediği sanki 1500'de yaşıyoruz da cam çok kıymetli bir şey. Şimdi ben böyle şey düşmanı gibi bir adam oldum. Servet düşmanı Uza, da. Uzamasın diye susuluyor bence. <gülüyor> Hay yani ne olur iki cam kırılırsa ne olur canım. Taktırırsın. İngiltere'de camcı mı? İngiltere'de camcılar bir de e, anahtarcılar. Çok pahalı. Akşam mezela kapıyı. Benim bir projem var. Ne? Buradan cam alıp İngiltere'de camcılık yapıyorum. <gülüyor> Çok güzel abi. Babalarımızda götürürüz. Aslında. Buradan bir, birkaç tane anahtar alıp <gülüyor> uyan kapıları satabilirsiniz Hep mazrafsız. Üstüm. <gülüyor> ne? Öyle bir şey yani bayağı bir futbol oynamışlar bir şey yapmışlar. Kaç kaç? İlk defa ben böyle bir şey maç sonucu falan şey değil ya. Ha, Bu, resmi maçlıyor mu? Yok sefif ben altımı çekilmiş. Şey o. gibi mi? Beşli hafta imonda biter gibi bir laf mı etmiş biri? Bir başlayalım. Be Beşli hafta. Kale değişiyor muyuz? Yok abi değişmeyelim. Orta Oğlum orası sizin abi. bayır aşağı diye sohbetler geçmemiş mi? Bir başlayalım bakalım takımları dengeleriz abi falan diye başlayan bir maç yani öyle. Tamam o zaman Ege bizden şey olursa Ege ile Oktay'ı değişiriz gibi mi? Ben şimdi kendimi hiç katmadan tarafsız olarak o. söylüyorum. O yüzden. Gibi. Yani gibi gibi. Öyle. Evet öyle. E o zaman bu sohbet daha uzayıp gideceği benzer. Şevgili Ege'cim gazetelerde neler var diye bakıyorsun. Bakıyorum ama maalesef küçük bir ara vermek durumundayız. Çünkü saatimizin başı geldi de geçiyor bile. Değil mi? Onu isterseniz saat başı şöyle bir şey yapalım. Bak şu şunu beğenecek misin? Kimessoruyor sıfat? 103.1 Radyo Oktay. Radyo orta. biraz sesini Ya da sohbet imkanı doğdu bize. Evet, biraz sohbet imkanı doğdu. 103.1 Tamam canım, Yeter. Seni mi aldık? Foto. Bu nereden durdurdu ya. Ya, faiz. Ah faiz. Ah faiz. Ah. Onu da durdurdun Faiz'cim. E durdurdum ne yapayım? Bu sürekli çalacak da yoksa kendi halinde. konuştuğuna göre Cimli cimli. Şuradan, Neyse ben isterseniz hiç şu boş konu. konuşmayalım. Bir konu, bir konum var. Onu vereyim ben size. <gülüyor> bir konum. Fareçlerini görüyorum. Ben yerine fareye ara ara. <gülüyor> <gülüyor> doğru mu yapıyorum? Ona bakıyorum ya. Ben Çok doğru yapıyorsun. Ben buradan bakacağım. Sevdiği düğmeler de bas oradan. <gülüyor> Niye öyle diyorsun Ege ya? Abi niye öyle diyorsun? Yerküre'nin merkezine iniyormuş bilim insanları. Arz'ın merkezine. Valla Jülvern'in miydi bu? Aha. Dünyanın merkezi dediğimiz yolculuk. Arz'ın merkezine seyahat. 1 milyar dolarlık bir proje. Ee, tabii ki bu daha başlamadan önce uydurulmuş bir miktar. Bu artabilir. Azalma <gülüyor> ihtimali yok. <adam> <gülüyor> bir noktadan sonra magma'ya yaklaştıktan sonra 70 lira ona vereceğimize <gülüyor> burası da tişede Bunun bütçesini <gülüyor> güzel yapmak lazım ya. Tabii çok güzel yapmışlar abi. Hakikaten evet. güzel abi. Yoksa 20 metre kuyu kazıp çıkarlar oradan. Yer kürenin merkezini keşfe çıkacak bilim insanları. Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip. Hani bir hiçbir yere e, şey yapamayan, kadroyu alamayan bir bilim adamları vardı ya. Aha. Onları buraya e, kanalize etmişler. Atanamayanlar. Atanamayanlar siz de burada bir şeyler yapın demişler. Okyanusun altından 6 kilometre girecekler. <gülüyor> Bak ne kadar akıllı adamlar Sonra manto katmanına amaç o hakikaten çok akıllı adam manto. Daha başlangıçta benden akıllı olduklarını gösterdi Çünkü zaten burası Şu yorumunda biraz çelişkiye düştüler Ka şu anda. Kazılacak kadar kazılmış diye okyanustan başlıyorlar ben olsam mesela hemen arkadan evin bahçesinden başlardım. Niye? Yakın olduğu için sendeki kafada yani öyle çalışıyor. Mesela Ankara'nın rakım ne kadar? 650 falan değil mi? 900. 900. 900. Küsür. 900. Küsür. Bak, mesela adamlar benden mi? 900 metre artı okyanus derinliği kadar şeyler öndeler. Bayağı, bayağı da öndeler 6 kilometre. Vallahi helal olsun. Zaten ne kadar deleceksin ki? Hepi topu değil mi Oktay? Yani, Bir 6 kilometre daha delsem yeter diye gibi geliyor bana. Yok olur mu Fahir ya bayağı gitmen lazım. Ne kadar ya? Ne vallahi kadar radye bana rakam git... söyle. Sen işte onu onu merak ediyorlar zaten. Manto katmanına ulaşmaya çalışacaklar. Ee, ve Oktay, bu bir bilimsel da... bir haberde mantonun o <gülüyor> kadar nasıl böyle bir gocuk <gülüyor> de <gülüyor> desen valla desem vallahi o Gucu kadar de. Manto yani. dedikçe gözümde hakikaten manto manto bir şeyler canlanıyor. önce bak dünyanın tepesinde Meryse'e var. Onun altında gocuk. Yani <gülüyor> en, alt, en en altta gocuk var. Şal yok mu ya en üstte? Yok. Bir türden önce... katmanı vardı. Şal sen, var, şal, şal var. Onun altında şöyle bir tülbent katmanı çünkü dünyanın trençot terini var. alsın diye remini alsın var. diye sonra trençkot hemen aynı altı manto Manto, onun altında da gocuk var. Ay, çok Doğru. güzel. Teorik olarak en altta da mes diye bir şeyden bahsediyor mu ne kadar? Oraya ulaşılamamış. Ulaşır, İnşallah ulaşırlar. Şey zaten mantoya ulaşırlarsa mesela ulaşmalar an meselesi. Mantoya ulaş, mes dediğimiz baya m yani m a s s değil. Baya m s <gülüyor> Yani orta galiba, zaten mantosu ile ile dünyamız hepimiz. Bu dünya mi? bizim bizim. Doğru. İlk defa insanoğlu ne zaman denemiş bunu? Merkezde ne var la acaba diye konuşmaya ne zaman? Ve hareketiniz ne Yeçen zaman? şeyinden ben. 1960'da delmeye başladı. Tam işte Jules Verne. Ne kadar delmişler o dönem? 10-15 metre bir kuyu orada da su çıkmış. Ee, Lan daha evet ne kazacağız yani. diye devam etmemiş. Su çıkmamış Fahir. Su çıksa iyi. Say çıkmış. Say derken kısay mı? Pısay. Hayır say, say çıkan yerde su olmaz kuyu kazarken. biliyorsunuz. ya? Say böyle abi. Hatay'da Mirzi yöresel lezzetlerle konuşmaya başladı Konya <gülüyor> yöresinde Saydırık. Obsidyen tipi bir taş. Ha. <gülüyor> Vallahi ha, o zaman mantıklı. 1960'lı yıllarda Yer Merkezi inmeyi yani düşünmüşler ama hiç inememişler, kazamamışlar. İnemen Herhalde demişti o zaman. Arka bahçeden başlamışlar. Ondan sonra 2002'de ilk defa kullanılmış ve 2 kilometre inebilmişler ancak. Yani kazmışlar ama bu da bu, bu, bu da, bu <gülüyor> da onlara en güzel ceza oldu. Şu anda amaç mantoya ulaşmak. Hadi bakalım kolay gelsin diyoruz. O hmm. zaman ben size çok güzel bir serenade çalayım mı? Serenade. Çocuklar serenade ister misiniz? İsteriz. Niye öyle beğenmedin mi öyle? Eçük hmm. bücük bakıyorsun yüzüne. Dünkü şarkılarımız da ondan. Öyle mi? Ha doğru. <gülüyor> İstersen o zaman ben şöyle bir yapayım. bilim haberi daha vereyim. Ha yok sen bilim haberi vermeyeceğim ama bilim haberi vereceğine kadar. Ben şunların hepsini bir silmem lazım. <gülüyor> Bunun şahiden serenay, bir zarar gelmez. Ama serenay seren değişikleri yapıyor. Ee, Tabi canım hakikaten. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Renesans kızlar alsın benim gadamı dinledik olentim. Modern sabahlar devam ediyor sevgi <gülüyor> sana severler. Radyolarının başında kelebek kez daha günaydın. Üniversite arkadaşlarımla yıllar sonra bir WhatsApp grubu kurduk. Biraz olduğumuz için geç keşfettikleri. 2013 sonunda keşfettikleri Arkadaşlar için öyle. helal olsun. Ve hepsi beyaz yakalı olan arkadaşlarımın dünyasına şöyle bir uzaktan bakmış oldum. Beyaz yakalıların bizim çok e, çevremizde olmadığından daha doğrusu sohbetlerimizde damar konularına girmediğimizden haberdar değildik. Ama meğer hepsinin derdi bir iş kurup bir projeyle parayı bulmakmış. Onu fark ettik. Bu sabah da beyaz yakalı dinleyicilerimizin akıllarında ne projeler beyaz var? Beyaz yakalı diye bölmeyeyim canım. Tabii Sen, canım, üç, de var yani. Dres ben seninki şeye gider. Senin, senin yok mu? Benim yok mu? <gülüyor> Faire yok mu? Valla biz de şimdi bir ara kendimize projeci adam olduk falan diyorduk ama gene hep bildiğimiz işlerle ilgiliydi. O yüzden ben Ulan az önce diyordun ya çeşmede butik otel açsak süper çatı da, da olmaz mı diyor O bir proje değil mi? Ama <gülüyor> biz diyordun abi. Hiç bilmediğimiz şey, biz sektöründeyiz. Gene bildiğimiz iş değil mi? Yok, otelcilik Değildir. mi? Bakayım. Değil değil. <gülüyor> ama çok başka Senin şeyler arkadaşlarının var. Dediğin... benim arkadaşlarımın yani bunu tabii ki şu notla dün yazıldı bu çok yaymayın <gülüyor> <gülüyor> çok yaymayın ama ben radyoda söylememde bir sakınca yok diye Trakya'da hayvancılık işi <gülüyor> <gülüyor> çok mantıklı çok yani dinleyicilerimize ne soruyoruz Sizin ne projeler çok, var çok mantıklı gelen ama Boş, yani program yani diye hatırlıyor musun? sadece paranız bilginiz ve zamanınız, zamanınız olmadığı için evet, yapamadığınız, yapamadığınız <gülüyor> süper fikirler veya başka bir duyduğunuz projede olabilir eğer mesela bir arkadaşınızın başına gelmiş proje gibi de anlatabilirsiniz <gülüyor> Eğer şey... Yes! Oo. Ege Kayacan'dan tokat açılımı. İki evlat sahibi babanın bilgisayara, bilgisayara girişi. Söz geçirdim. Otoriter yaklaşımı. Kızlarıma geçiremediğim sözü bilgisayara geçirdim. <gülüyor> e, projeleri soyuruz. proje Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Şöyle bir projem var. Buradan çok para kazanacağız. Artık bu şehrin... Çünkü genelde bir de şehirden kaçmayı da içeriyor. Tabii evet, tabii tabii. Başka bir yerde olmak lazım. İlla bir tarım, bir hayvancılık bal üreteceğim. Önce dönüm var, ya. şey mi var bilmiyorum ne? da. Mesela benim Mandra projem. Oktay Deniz'in proje. Radyosu'nda program yaptığımız zaman uzun uzun ayrıntılı olarak anlatmıştın. Anlatmıştın <gülüyor> ama ondan sonra bir proje daha eklendi. Lime. <gülüyor> Peki mandıra projelerine Şey kaçacak mısın Oktay? Yok, ne abi? İçkici olarak bizim değerlendirici. Süt tozu mu? Hayır. <gülüyor> süt ve yoğurt ürünlerimizde kesinlikle süt tozu bulunmamaktadır. Gözlerini çok açan bir satış temsilcisi olacak mısın? Ürünlerini satmak için. <gülüyor> Transfer mi düşünüyorsun? Bizim yetiştireceksin. Göz kapağını 2 santim aldıracağım diye. Hayır hayır. Sen öyle değil. Ben perakende e, satış yapan bir mandıra. Projem o benim. Yani öyle tedarikçi olup ki böyle dükkanları tek tek gezmeyecek. İsteyen gelecek, alacak. Mahalle mandırası ya. Kimsenin hayalini ben e, şey yapmak istem biliyorsunuz benim. Or görmek mi? Bundan birkaç yıl önceki yılbaşı kararımdı. Arkadaşlarımın hayalleri ne kadar saçma olsa da destekleyeceğim diye bir kararında Hatırlarsınız. E, e, o 5 yıl önceki kararında ama helal olsun. Yani e, Oktay'ın da böyle hayallerini mahvetmek istemem. Hevesini kursağında bırakmak istemem Teşekkür ama. ederim. Mandıra soğuk olmaz mı? Teşekkür ederim. Abi zaten nerede açacağımı söyledim mi ben sana? Ankara dedim. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi abi? Sıcak memlekette olacak yani. Sesimi incelttirerek anlattırma projemi. Yani e, sıcak memlekette olacak yazı kışı sıcak olan ılık olan en azından. O yüzden soğuk yani girince böyle insan mutlu olacak ya Mandra ve Tertemiz. Oh. ben. bak Mandrela da temizlik şah. insana o hissi verir ama önce genel olarak Mandrela'da bir soğukluk var. Ya sen gözünde hep böyle beyaz fayanslı ben... tavana kadar evet, üstünde beyaz önlükle böyle çekinç öyle değil ama bu adamın şeyi böyle Fransız mandrası gibi düşün. Ama Hatta senin dediğin daha şarküteriye benziyor. Şarküteri Galiba olsa da böyle duvarlar ya. tuğla falan filan gibi şeyler. Tuzlar, duvarlar şarküteri ve şarküteri. Olsun. Soğan, biber, kekik, soğanlar asılmış süt bir Süt ve süt falan. ürünleri. Belki bir tane bal koyabilirim. <gülüyor> Çünkü çok iyi bir Petek bal mi? balcım var. Çok iyi. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın merhaba iyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Hatice ben. Hatice hanım hoş geldiniz. Var mı planlar projeler? Ya çok para kazandırması gerekli mi? Yo, <gülüyor> yok ama ben sizi tamam. inanmanız gerekli tek şart. <gülüyor> o. <gülüyor> tamam. o zaman var. Çünkü para kazanacağım düşünmüyorum. Kazanmamak hedefli zaten temelli Çok para kazandıktan sonra yapacağım şey bu. Tamam. Hı -hı. Kitap kafe tarzı bir şey olsun. Kitap istiyorum. kafe. Ne kadar öyle. güzel proje. Ben şu anda <gülüyor> inandım. Kitap sizin vardır değil mi? <gülüyor> kitap biraz anlatır mısınız kafanızdaki? Böyle şey? hem kafe hem gidiyorsun kitap okuyorsun öyle değil mi? Ee, evet ama bir de içinde böyle şey, e, her şeyi tüketilen her şeyi kendim yapıyorum mutfağım. Tamam işte poğaçalar falan. He, poğaçalar. Çicek, çicek ama falan. bir şey var. İşte her gün de birini bir bir şey günü olacak. Mesela işte atıyorum bir şey poğaçasıyla çok ünlü bir arkadaş. O gün orada gelip poğaça yapacak. He. Herkes ücretsiz çalışıyor. Ha. Ama, ha ama bu şey mesela evet. poçası ile ünlü olan kişi şey değil değil mi Berbüzer Korel değil de Yok, hayır, sizin hayır, bir arkadaşınız. <gülüyor> mesela işte e, Şule'nin poçası meşhur, öbürünün evet. e, cheesecake, cheesecake meşhur, oldu, meşhur, peki meşhur, peki meşhur. falan filan. Peki ha, Atiçan bir şey sorabilir miyim? E, bu kitap kafe için düşündüğünüz yerdeki koltuklar rahat mı? Tabii tabii. Ya böyle otur... nasıl berjer tipi mi koltuktu? Bence çok önemli bir kitap kafesi. Vallahi asla olmaz kitap kafede sandalye ha. olmuyordu. Hah. Evet. Onu biraz Böyle oturuyorsunuz böyle bacak yani... bacak üstüne atmaya falan uygun değil mi? Tabii kesinlikle, kesinlikle. Yani evde kitap okur gibi olmak gerekiyor. Bir çay, bir poğaçayla dört saat geçirin adam yani. <gülüyor> yani şöyle bir şey, üniversite öğrenciyle çalışacak. Ee, ama maaş sadece işte tip ne baksana. Sigortasız çalıştıracaksın. Poğaçayı şimdi ben gönlük geldim oraya hesap, zaten poğaçayı. <gülüyor> çay ile poğaçayı ben ne kadar tip <gülüyor> vereceğim <gülüyor> sen sen kitap için geleceksin zaten. <gülüyor> Doğru, o, çay, ben tamam, üniversite öğrencilerine tip vermem gerekiyor ya. Çünkü onlarda evet. da may, mayaş vermiyoruz Yok, ya. Ya, ya o... ve aslında böyle vicdana şey yapacağım, mecbur artık oradan bakacaklar yazık şu çocuklar kazansın diye, olsa benim için mi geleceklerdir? Ben tamamen yani projeyi ben. tamamen destekliyorum. Ben tamamen destekliyorum. ortak kararsanız, melek yatırımcı ararsanız, bizde. Para hazır. Biz de arayabiliriz. Tamam. Tamam. Ee, yani yani e, şu saatten sonra fikrim çok e, topluma mal oldu. Biri yaparsa. Evet fikriniz çok <gülüyor> iyi. Valla şu anda ben baya bir halkı ayaklandı. Herkes iş yerlerinde şöyle. Ulan bunu ben yapayım kimse yapmadan. Hanımefendi şu anda ne iş yapıyorsunuz? Ben kamuda çalışıyorum. Kamuda çalışıyorsunuz. Hı -hı. Yani böyle bir e, mesai aralarındaki hayaliniz şurada şu. Yani, ofiste evet. duracağıma şu adamlarla duracağıma kitapların arasında taze çay kokusuyla yaşasam ne güzel yani, olurdu hayali Peki, evet, adı var mı bu dükkanın yok isim bulamadım daha hmm. Yani hani çok şu anda yakın zaten, e, göremediğim için <gülüyor> isim de buluyorum. Yani Hatice Hanım fikriniz çok sağlam. İsim yani en son aşaması yani olacak değil şey. Değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Peki şimdiden başarılar. Hayırlı olsun. Allah, A utandırmasın, Allah, Allah, Allah al Üf utandırmasın diyoruz Allah Hanım. umutları utandırmasın. Allah utandırmasın diyoruz. Hayırlı işler değil. diyoruz. Evet. Net ortaklık için zaten birlikte çalışacağız nasıl? Her zaman. İnşallah bir toplantı yaparsın. Zeynep <gülüyor> evet. Hanım demiş ki ilk proje o öten bilgisayar kasasını susturmak olmalı. Hemen projesini gerçekleştireyim Zeynep Hanım'ı. Gerçek, Ve GKH'ndan darbeli. <gülüyor> Zeynep Hanım'ın projesi gerçekleşti. Alişan Bey demiş ki destek alamamış. 5 ayrı iş fikrim var. Bu olmaz <gülüyor> dedikleri 2 tanesini iki ayrı şirket yaptı. Yatırımcılara duyurulur. Günaydın efendim. <gülüyor> Master Türkiye. Hoş geldin. <gülüyor> Ho, Ho Welcome on board. Hilal Hanım demiş ki şarap evi açmak istiyorum böyle hmm. üzüm bağlarının arasında olması lazım benden de Oktay Demirci'nin mandrasından da peynir alırız demiş Vay! ilk müşterim de hazır bak gördün ha, mü hakikaten ne güzel ya indirim yapar müşteri değil ortak tabii ki Alo. günaydın efendim günaydın merhaba da. kimle merhaba. görüşüyoruz beyefendi bana ismini vermek istemeyen bir dinleyici olarak tabii. Iı, yer veririz tabii ki. tabii ki muamele edebiliriz size. Evet, isminiz tabii, önemli değil görmek projenizi istemez. verdiğiniz i̇smini anda yeter evet, bu, bu, bu proje benim bir arkadaşımın da aklına gelen proje diyeyim hatta Hı -hı. Efendim, Ankara'da fark ettiğimiz üzere bu radar ve kimlik kontrolleri çok artmış herhangi bir bara veya herhangi bir yere gidildiğinizde arabayla geri dönmeniz çok zor oluyor evet, benim, evet. Arkadaşımın projesi ondan sonra böyle bir yere gittiğinizde bu kişiyi arayabiliyorsunuz ve onlar gelip sizin arabanızı sizin adınızı kullanarak sizi evinize bırakıyor ve evinizden dönüyor. Şoför diyorsunuz yani. Şoför şoför servisi ama gece istediğiniz kadar istediğiniz zaman arayabiliyorsunuz bir tür kendi arabanızda taksi sistemi. Nasıl yani. dönüyor adam? Adam işte kendi bu taşınabilir küçük motor taşıyor. Bagajı atıyor. O küçük motor geliyor. Arabanın bagajını atıyor. Ondan sonra da kişiyi bıraktıktan sonra yerine kendi küçük motor dönüyor. Yani bu şey değil mi? Bu bu adamı siz şey olacaksınız. Yani bu iş o yüzden diyorum nasıl dönüyor adam diyor. O... arkadaşımın ben değil. Ha, öyle, tamam Aa, tamam, e, tamam e, bir arkadaşınızın. Alo neredesin gibi bir şey. Yani, hani benim öyle içki mekanlarla falan yok. pek işim olmuyor lütfen. Tamam tamam peki. <gülüyor> Hemen yazdık bu. Bunu, Bunun ne diyelim ya? Buna ne denir? Kaptı kaçtı. Ya buna şey sistemi evet. denir. Buna e, vale hizmeti. Ba, vale, vale hizmeti. Evet daha önceden düşünmüş olabilir ama yine de olsun güzel bir proje oldu. Çok değil. güzel. Evet. Arkadaşınızın aklına sağlık. Tebrik evet, ederiz arkadaşınızı. <gülüyor> <gülüyor> bir tek katlanan <gülüyor> motosiklet kısmını çok evet. ama, ama mesela buradan o, şey götürdü. Işte. Burada adam o, güzel, gö evet. işte yaşam kente götürdü. Ondan sonra evet. oradan katlanır motosikletiyle tekrar <gülüyor> bölgesine gelmesi Tabi biraz zaman alacak ama olsun o da aşırı Yalnız şöyle bir şey, şey yaptık Buyurun. ondan sonra çeşitli ondan sonra şu ekonomik sıkıntılardan İşlis kalmış süper kahramanlara bu teklifi götürdük ama Onlar da yani konsept olarak pek yaklaşmadılar Biz yine katlanabilir motosikleti Motosikleti tamam tabi canım evet. o çok uygun bir Çok teşekkür bir... efendim teşekkür görüşmek üzere Yalnız bu sistem İngiltere'de varmış Ne? Yani Zeynep Hanım hatırlatmış bize Evet. Zeynep Hanım'ın da her şeyi biliyor. Her şeye hakim. Bilgisayara vur Ege. O yalnız İngiltere'de yapıldı. A Aro demiş ya. Aro mu? Ses <gülüyor> etme <gülüyor> Aro demiş. Kesin. Telefonumuz 210-30-30. Parayı vuracağınız projelerinizi bu sabah bizimle paylaşmanızı istiyoruz Ne sayın. Yani Söyleyince ne olacak? Ne olacak Allah Allah yani sanki o kaç proje var? Evrende kaç proje var? Kaçı hayata geçiyor? Onu düşünün. Evren evet, zaten... bir proje cenneti. O mesaj dediğin şey proje zaten. Yapılan araştırmaya göre 7 tane proje varmış aslında temel. Döndüre döndüre bunların versiyonları Sonuçta 7 tane proje var. Kaç tane proje olabilir? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ayşegül Özdemir. Ayşegül Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Ayşegül Var mı yarı hayal yarı proje bir şeyler? Ay ben hayatımın yaklaşık on yıllım projeler üstüne yaşadım. Ee, Allah uzun ömürler versin eski erkek arkadaşım sürekli proje geliştirirdi. İnsanın eski erkek arkadaşından Allah uzun ömürler versinler. Yaşlı mıydı <gülüyor> kendisi? <gülüyor> yani, yani hayatta sürekli proje geliştiren bir arkadaşımızdı kendisi. Ben o projeleri şey diye bakıyordum. Fikir benden, para senden ortaklıkları geliştirirdi sürekli. Evet. Ee, bir takım fikirli üretilir. Şey, mesela bunlardan birisi bir, çok can bir arkadaşımız İtalya'dan gelmiş. Birlikte karar vermişler yani Türkiye'de mermer çok ucuz İtalya'ya oranlar. Mermer evet. <gülüyor> mer mer çok ucuz mer efendim. <gülüyor> İtalyan mermeri. Mer İtalya'ya mer mermeri sokuyorsunuz hocam 5 kat para kazanıyorsunuz. Evet. Çok Yap güzel. Yapabildi mi? Çünkü adamlar Aa, o Rönesans'ta bütün mermerleri heykel yaptılar. Mermer kalmadı. Mer -mer mutfak kaldım. yapacak şey kalmadı evet bunu ben de söylemiştim. Sonrasında de ki bir eee kayıda oturulmuş, projelendiriliyor filan, paralar kazanılıyor, bürolara çıkarsa, katarlara tutuluyor. Oradan yaz tatilinde pasta gidiliyor filan her şey. Doğru. Bir ödül bir şey söyledim. E, peki buradan İtalya'ya mermini nasıl taşıyacaksınız? Hiç nakliyeye hesapladınız mı? Hani mermer ağır bir şey. Ha Aa, pardon orada ya. Dedi. Orada kısımlar galiba. Bip bip mi yaptınız? Ayşegül Hanım hayata geçti mi sonuç olarak bu proje? Asla Ayşegül işte şey geçti. İçin i̇şte sadece Sakarya'da içme kısmı devam ettim. O zaman, zaman. makliye kısmını halletselerdi. Çok zaman, para kıracaklardı. Yüzden, <gülüyor> konsept olarak en endorşinin Sakarya Büyük Ekspres Şiralleri olduğunu, böyle çok adamlar olduğunu ortalıkta, hani hızla para bulunduğunu, hızla işte... İda Dağları'nda kahvaltı salonu açıldığını, hızla işte Beyoğlu'nda konsepti kitapçılık gemi açıldığını falan her türlü projeyi her akşam yurdum insanı Sakarya'da gerçekleştirecek. Peki efendim. Çok Peki teşekkür, teşekkür ediyoruz. Şey ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Eski erkek arkadaşınız Melek Yatırımcı Aa. Adıyla çok yaşasın. Net, net veda ettik herhalde. <gülüyor> net veda ettik hakikaten. Çok teşekkür ederiz. Yeterli değil mi? Ama kan? zaten bence e, bu projeciliğin en güzel tarafı eksik bilgiyle işe girişmek. <gülüyor> yani bilmediğin işe girişmenin Bak, tadı mesela, ayrı. Bak İngiltere, mesela İngiltere'de var dedik ya çeşmede varmış esas burnumuzun dibinde bu vale hizmeti. Motosiklet de hakikaten bagaja sığıyormuş. Ne Yaprak şeyler adam yapıyor ya yani tamam. Mekanların e, park yerine bakan adamlar. Hatırı sayılır müşterileri işine götürüyor Erdem Bey'in projesini motosiklete duymak motosiklete de gerek yok. İki araba gidiyorlar. Erdem Bey'in projesini duymak ister misiniz? Buyurun. Krepçi. <gülüyor> Envai çeşit krep. Yap yap saatte bir <gülüyor> Ne olacak abi krebe ne gidiyor? İmırta gidiyor. Bir bardak un. Bitti gitti. Süt. Benim bu... Sütü çip... zaten Oktay'ın mandıradan alacağız. Benim mandıra vardı. Benim bir de şey projem vardı. Hatırlıyor musunuz onu ya? Üstü açık e, iki katlı otobüs şehri geziyor ve disco. Hı, hı. <gülüyor> Tek cümleye bunu. Yani tamamen hiç durmadan sürekli geziyor. <gülüyor> koltukları sürebilmiş. Nats not eklerse noktayı. Günaydın efendim. Günaydın, Günaydın yayınlar. Kimle Günaydın. görüşüyoruz beyefendim? Ben Bahadır Veteriner. Bahadır Bey hoş geldiniz. Nedir <gülüyor> projeleriniz var mı? <gülüyor> son 10 yıldır hatta son 5 yıldır daha da netleşti çerçevesi. <gülüyor> Şöyle bir program var. Yemekli ve müzikli bir yer düşünüyorum ama yemeği de yemek pişirmeye de kendimce ilgim var. Müzik de yapıyorum zaten. Eşim de yemek ve müzik konusunda çok iyi. Beraber çalıp söylüyoruz zaten. Hı hı. Eşim, Evde mi adam... çalıp söylüyorsunuz yoksa bir yerde <gülüyor> Yok, çalıp da, çalışıyoruz zaman zaman. Madur <gülüyor> Bey, yani şöyle geçen kış düzenli çaldığımız bir yer vardı. Ondan önceki kışta vardı. Ee, ama şu ara düzenli çaldığımız bir yer yok ama hani Neden açmayalım yapıyordum. dediniz siz de Evet e, Peki ne olacak düşün... şimdi saat 10'a kadar mutfaktasınız karı koca Evet Saat eşim, 10'da eşim Güneyli o Güney Adanalı o, o tarafları kebapları etleri çok iyi biliyor Ben Ege'liyim ee, <gülüyor> Sebzeler otlar salatalar benden sorulur Burdur'da biraz... buluşup bir şeyler yapacaksınız gibi <gülüyor> Evet <yani. Ne> <gülüyor> Ben biraz dünya mutfağına da meraklıyım Geçen defa da bahsetmişim ya Ne kadar çok bölge geçti, geçti bak Güney evet. Ege ve budur. dünya bir adını budur diye geliştirmiş <gülüyor> hiç projeyle alakası yok bir, bir şey, şey soracağım tamam. Bahadır Bey ben bir şey soracağım bu ilk 5 hmm. yıl hani dediniz ya 2. 5 yılda daha büyük adımlar attık falan diye hmm. o ilk 5 yıl nasıl geçti daha çok müzikle ilgiliydi. İkinci beş yılda daha çok yemeğe eğildim. Ha. Ve yemeğe olan ilgimin e, bu ara e, temelde profesyoneğe döndüğünü farkındayım. Çünkü denediğim yemeklerde çok başarılı oluyorum. Kendime de sordum hani nasıl bu kadar başarılı oluyorum? Herhalde baya birikim sağlamışım. Değişik mutfakları ve değişik pişirme yöntemlerini denerken <gülüyor> e, sürekli okuyorum ve izliyorum da. Yemek Peki Bahadır Bey şöyle bir şey düşünmez misiniz? Çünkü e, televizyonda böyle yıldız şeflerin dönemi var ya. Evet, siz hı hı. mesela yemek tariflerini şarkı gibi bir, verdiğiniz bir program. <gülüyor> Çıksanız Yemek mesela böyle. Mesela yemeği Çalk yemeği dediği yemeği anda mesela e, ne olabilir? Keşkek tarzı. Yemeği, yemeği yapsam bitesem arkasından da şarkıyla ha, ha, yemeği şey şarkıyla yapacağım. yapacaksınız. Hem soğanları döndürdüm döndür, <gülüyor> ne, ne tarz okursunuz bilmiyorum ama Nerede Ne tarz okur, okusun yürekten okur. Öncelikle onu söyleyeyim Bahadır Bey. Evet, lezzet lezzetli okurum mutlaka. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Şöyle, pardon, kısa bir. Bitmedi ya, proje, bir dakika. Şöyle <gülüyor> e, gençlere de açık olsun istiyorum. Mesela öyle bir yer olsun ki gençlerden mesela müzeye meraklı olanlar <gülüyor> ya da yemeğe meraklı olanlar gelip orada ben bu yemeği yapmak istiyorum ya da ben bu gece burun çalmak istiyorum diyenlere de açık olsun orada. Ama ücretsiz tabii ki, değil mi? Para vermiyor. Tabii hayır hayır. Ve şey çok büyük bir yer değil. İnsanların evi, mikrofon ya da bir şey kullanılmadan akustik ev ortamı gibi bir sıcaklıkta gibi yemeklerin, ve diyorsun evet, yemeklerin ve Evet yemeklerin müziğin böyle dostça paylaşılacağı hani ticaret akşam Akşamleyin şey evet. mi yapacaksınız ev? Şimdi de bulaşık ev gibi düşündük <gülüyor> madem hadi bakalım öyle o iş öyle kolay değil. Sofraya Kur'an kaldırsın olmaz çünkü. Çok sağ olun değil Bahadır Bey görüşmek üzere. <gülüyor> İyi yayınlar sağ olun. Güle, sağ olun güle güle. Reklam zamanı gelmiş de geçiyor sevgili dinleyiciler. Bu arada. Aa... Ne oldu ya? Ay çocuklar bir saniye. İtalyan projesini mi unuttun? İtalyan projesi. Ben size Hayda. anlatacağım şeyler vardı. Onları tamamen unuttum e, ben ya. Ya anlat 2 dakikada ya. Ya hemen öyle anlatma. İki dakikada hemen Belki özetlenecek bak bizi şey. bak hocası da meraklandırdın mi? yani. Fahir mi anlatsa ki kaçları şey yaparak ya? Yok, Fahir yok. sen mi? <gülüyor> ben yok, size yok. anlatayım onu. Çünkü Hegel'in <gülüyor> <gülüyor> e, anlatması farklı o kadar. Dün de gün dersiniz ki sen bize duyurmadın ki. Tanıtıcı reklam. Modern sabahlar devam edecek. Arkadaşlar İtalyanca Eh, <gülüyor> hemen gerçek kimliği çıktı ortaya Bu muydu abi anlatacağım? Yok abi, abi ver ben anlatayım ya. Sen oradan güzel bir yok şey. Abi ya. ben şimdi çok güzel anlatsın. Abi güzel Küfür bir... diye korkuyorum yok, yok yok ben de öyle şey olmaz. <gülüyor> Allah Allah tabii ki. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Radyo Dünüş'e sabahlar sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.47 oldu saatimiz bu arada. Dinleyicilerimizden bazı mesajlar aldım. Az önceki sözlerim galiba e, bazı şeyler yanlış anlaşılmış. Neymiş abi? Yani söylediklerimi bir takım kötü niyetli insanlar başka tarafa çekmişler. Bir daha mı söylüyorum? E, o yüzden bir kez daha 60. saniye tamam. E, bence. Tanıtıcı reklam. İtalyancaca Ankara İtalyan Kültür Merkezi'nde öğrenilir. Kurs kayıtları başladı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 Son tarih 13 Ekim. Dersler 21 Ekim 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecektir. Daha önce İtalyanca eğitim almış kişiler için sevirliğe belirleme sınavı. 8 Ekim tarihinde saat 18'de. 12 Ekim tarihinde ise saat 12'de. Kurs...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 ...Twitter ve YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Yani bu... ...tanıtıcı reklam. Bunun Bunu neresi? Yanlış anlaşılıyor. anlaşılıyor abi. abi çok açık. tokat gibi cevabı verdim tek, bence. Tek tek tane tane ifade ettim. Bir de ben şunu anladım. Ege Kayacan... vurguyla yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu arada... ...Vurgu vurguyla adamı rezil de eder, vezir ben de eder. Ben orada kaç defa bağırdım. Kurslar ofisi cuma günleri açıktır diye so söylemişler. Ben buradan özellikle bağırıyorum. Kurslar ofisi cuma günleri kapalıdır. Daha ne diyeceksin Ege? Ege... Yani bu kadar. Kaç tane video var? Diyor ki 5000 video. Ya 1100. 1100 video. Kaç kitap? Diyor ki bazısı 14000 kitap. 3000 kitap diyen var ya. 9000. Tüm Edward Oriole'nız bağırarak yapılır. <gülüyor> Hayır, modern sabahlar bizim faille siyasi konularda fikirlerimiz çoğu zaman örtüşmez ama doğrudan taraftır. yani hakkını verelim. Bak şimdi benim söylediğimi çarpıtmadan çok Çarp teşekkür ediyorum sana. He, ben çok de teşekkür dayanamıyorum. Ediyorum. Lafımı bazıları gibi ben çarpıtmadan için. Ben haksızlığa gelemiyorum. Gelemem. Abi. Kimseye yani. haksızlık ki sana da gelemem. Oktay'a da gelemem. Veteriner Bahadır'a ona belki gelebilirim. Bir iki telefonda alma şansımız bir iki var. Yani. var. Iki Çok telefon. mesaj var ya. Valla. Hadi hocam. o zaman projeleri hemen okuyalım. Beyaz yakıllar işlerini güçlerini yapıyor. Zannediyordu <gülüyor> sunucu neler hayal ediyorlar. Buyur. Mesela duyguan demiş ki çikolata bu butiği. Çikolata butik. En büyük hayalim lezzetli ve pahalı Le lezzetli, lezzetli çikolata yani. <gülüyor> çikolata pahalı çikolatalar var ama lezzetli çikolata butiği. Diye. Parayı bulacağım demiş. Guguz çaklat diye bak ismi de hazır. Maalesef güzel güzel. ismi. Hemen yaz bir kenara. Ondan sonra bakıyorum. Guguz çaklat mı? Aliş evet. Alişan Bey ne demiş? Eee et lokantası. Çok hem güzel. dedikodu, hem sohbet. Nasıl mesela veteriner bağdırım vardı. Hem müzik, <gülüyor> hem müzik hem, hem yemek. O burada da hem sohbet. Sohbet dedi ama kibarca Alişan Bey'in o çok uzun süredir şeyde var. Portföyünde var Grib et gıybet, lokantası. Ama et'te şey diye düşünmezler mi? Burada ölü kardeş eti servis ediyorsun. Evet. Geliyorsun. O gece yapmazsan olmaz o. Öyle midir? Tabii. Tabii. gece yaparsan Hava kararmadan öyle, önce olursa. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Hanımefendi hoş geldiniz. Hemen hoş, projenizi hoş. alalım, vaktimiz kısıtlı. İsminizle beraber tabii, isminizi ee, vermek İrem, istedim. İremer. İremer. Evet. Projenizi Hı -hı. de, de İremer Hanım. Yine sapık bir projeyle bizlerle beraber İremer Hanım. Buyurun İremer. <gülüyor> Estağfurullah, İrem. ben sadece bütün insanlara bir armağan olsun diye böyle bir proje yıllardır kafamda mı zaten? Evet. Ee, Tribatmayı önleyen bir çip ya da bir hap. Neyi, neyi bütün... önleyen? Tribat trip atmayı, trip atmayı, ha, trip atmayı. Yani. Hmm. evet kimse birbirine trip atmayacak bunu yiyip içtikten sonra neyse işte ya da taktıktan sonra Hı -hı. her şey çok mutlu herkes el ele kimse de bir sorun olmayacak Farmakoloji alanında şansınızı denemek istiyorsunuz yani. yani ya da narkotik. Tipoloji, farmakoloji hepsi olabilir yani. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun Yereman'a. İyi, İyi günler. Ali Özgür Bey demiş ki Arnavut Şevket, Artiz Ne Arar ve Tekelci Ahmet gibi karakterlerle söyleşi Türkiye turnesi. Çok güzel bak. Çünkü Kaynana e, Semra'nın öyle bir turnesi vardı. Evet. Şiirleri Var geliyordu. Tabii kadınlar gidiyorlardı böyle gazinolarda buluşuyorlardı. Dertlerini anlatıyorlardı. Şey yapılıyordu. Forumlar yapılıyordu. Bu da güzel. Ardavut Şevket anlatsın. <gülüyor> Artık <Artısını gülüyor> altı ve tekelci Ahmet. ne arar? Tekelci Ahmet'i ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum yani. onu. Onu ben de bilmiyorum. Programdan ondan sonra, programdan bir, sonra bir bakarak O galiba 3-4 seneli. Yeni galiba. Biraz daha eskimizi <gülüyor> lazım bizim bilmemiz için. Eski klasik videoculu Erdoğan'ız. <gülüyor> Başka neler var proje? Başka. E, vale hizmeti hakikaten bir şeymiş. İhtiyaçmış Açıkmış galiba. Ya. Herkes ondan bahsediyor. Çağrı Bey demiş ki Datça'da müteahhitlik ve emlakçılık. Emekli olunca Datça'ya yerleşeceklerin yüzde biri gelse demiş. <gülüyor> Yani yürüdün gittin yani oradan yürüyebilirsin demiş. Bu aslında şu bankalar böyle emeklilik paketleri falan yapıyorlar ya Onun içinde hiç ben yapmadım da. Datscha ile ilgili bir şey var mı? Yani paketiniz şu şu şu aynı zamanda datçada da şu kadar bir şey de olacaktır. Onu etkisi anlaşılmadı ya. hocam. Yani da ba Bankaların mi? emeklilik paketinde Datscha ile ilgili bir iki ibare olsun. Ee... Adam ona göre. Mesela şu. şöyle. E, e, İhramiyeli Datça şubemizden alabilirsiniz. Para Datça şubesinde olacaktır. Sizin için. Veya yani. şöyle bir şey. Falan falanca şeyleri aylık olarak şunları yatırıyorsunuz. Datçamız güzeldir. Efendim? Bu da güzel. Mesela bu da bir temenni olarak. En süper proje sizinki demiş. Milletin projelerini toplayıp en mantıklısını uygulamak. Bizim hiç öyle bir şeyimiz yok değil, değil mi? Hiç öyle bir Aa, Biz yatırımcıyız hani ya. Bizi Elinç resmen hırsızlıkla suçlu. Kim suçluyor? Eriş Bey. Ya, tam öyle de dememiş. Yok de. yok öyle demeye getirmiş. Siz demiş adi birer hırsızdan ötesiniz benim için. O da hırsızlık da bir proje. <gülüyor> Bunu, da Bunu da yazalım. Bunu da yazalım. Gelen projelere de şöyle bakıyoruz da yemekli müzikli bahadır Bey'in projesi var. <gülüyor> Ama ev gibi düşünüyorduruz onu. Ondan sonra Ayşegül Hanım'ın mermer projesi vardı. Valiye Mer Mermer projesi Ayşegül Hanım yalnız biraz şey yaptı. Projecileri yani bütün Sabote dünyanın projecilerini eski e beyefendi gibi düşünerek. Toprağı bol olsun mu dedi. Ha şey. Ömrü, ömrü, ömrüne şey. bereket dedi. Yani şey <gülüyor> projeci <gülüyor> adam galiba hiç şansı yok. Değil mi hanımefendinin karşısında? Tabii canım. Yani böyle çok yakışıklı bir adamla karşılarsa falan böyle bir ilk görüşte aşk olsa ondan sonra oturdular bir yerde sohbet ediyorlar falan. Sonra adam şey. Var ya aslında ne iş yapacaksın dediği anda teşekkür ederim efendim Diyor oradan kalkacak bir hanımefendi. <gülüyor> Dilköy'ü kurmayı planlıyormuş. Dilköy. Dilköy. Nur Nurşu Hanım. Ee, ama vazgeçmiş. Vakit erkenken vazgeçmesi <gülüyor> çok doğru. Yok az önceki Edward Toriyalı'la vazgeçmiş. Ha, Bilköy'den hmm. mi? Niye ya? Niye öyle. ben bu reklamları ya, biz oynattım. yaparız tabii Aa, ki. Ya, şey için büyük ihtimalle morali bozuldu. Yani herkes şimdi İtalyan kültür. Tabii doğru. Gidecek Bilköy'e. Ama e... ha, Nurşan Hanım'a tabii ki. O yüzden başka bu, bir neymiş ne ki? İngiliz çetir herhalde. Hmm. Buyurun efendim başka? Ee, başka projeler, projeler... Keren abi e, Patis diye yazmış. Ben <gülüyor> aklımdan o <on> geçiyordum. <gülüyor> Zaten öyle yazmış. Ege Bey Patis. Ne o? Kenan Bey'in projesi. projesi. Patates kızartması. Ama Patis diye yazılacak. Ve bu bana söylenirken kimseye söyleme a <gülüyor> demişti. O yüzden mi şifreli mesaj yazıyor? Aha. Oğlum ne oluyor aranızda böyle şifreler falanlar filanlar. Projeciler birbirlerinden anlarlar. Resmen proje saklanıyor Faiz bizden. Vallahi billahi musun? ya. Ama herkes de projesini saklıyor. Hiç kimse söylemiyor. Biz de Coşkun abiyle S konuşuruz Faiz. Sır gibi saklıyorlar çok ayıp. Okta'yın şu Mandra hayalini güzel dinliyorum. Ya Mandra Mandra hayalini. Okta'yı onu bir daha bir de anlat, de da. ben ona, anlat. Ben ona ortak da buldum. Yani Mandra konusunda benim kadar hevesli e, bir arkadaşımı da yakaladım. Bizi istiyor musun yanında? Yoksa? Ya bu, bu iş senin, biraz isteme alakası alakalı. Yani siz şimdi yani biraz. İsteksizsiniz gibi geliyor bana yani. Aa, bilekiz. E, Mandıra, Olur Oktay heyecanlanan adam lazım bana. Cinsel ee, olarak mı? <gülüyor> Heyecanlanmak deyince mi aklına geldi onu ne bilmiyorum bilin, biz ama. Biz de heyecanlanıyoruz Oktay. Yani... Ya, yoğurt kabını düşün Fahim. <gülüyor> ne <gülüyor> hissediyorsan bana söyle. Böyle bir bence bir Yoğurt kabı ama böyle bakır. Ha, <gülüyor> Güzel bakır kal kalaylanmış <gülüyor> bir bakır yoğurt kabı düşün. Aa, öyle kaplarda falan mı? Neler öyle olacak? ne? Ürün süt ve süt ürünleri. Ama efendim. hangisi yani? Şimdi yani bak süt var zaten. Süt. Sütümüz günlük. Günlük sütünüz olacak tamam tamam. Yoğurt... Hayvan kendinin mi? Hayvanlar tabii bizim canım. Başkalarının. Hayvanlar şey diyor, birkaç hayvan var kesin. Sen peki e, temel olarak çiftlikte mi duruyorsun yoksa mandıralar? Ben gitmeli gelmeli. Yani dükkanda da oluyorum ben. Biraz daha butik değil mi bu mandıra? T tamamen butik. Hı -hı. Biraz daha değil. Biraz değil. En butik olabilecek en butik. Yoğurdumuz var ama. Yoğurdumuzun özelliği butik şu. Yoğurt. Kaymaksız yoğurt da var. Yani tamam. böyle kayma, kayma alınmış tabi Oktay bunların hepsini ben dışarıya levhaya yazıyorum. Kaymaksız yoğurdumuz da var. Ozan bir direkt, tane almak lazım. Şu direkt projeye girmek istiyor bak bak. Ya <gülüyor> da el yazısıyla evet. yazarım. Sarı kartona yazarım abi. Benim yazım daha güzel. Ben sana söyleyeyim. Sarı karton olabilir. Sarı Hı. kartona siyah keçeli. Sarı karton Kay siyah keçeli yaz Oktay. Kaymaksız yoğurt geldi. geldi kaymaksız geldi yoğurt. Kaymaksız yoğurdumuz da var. Aslında onu ilk hafta yazacağız. Sonra oturacak mesela çarşamba günleri kaymaksız yoğurt. Bütün diyor. yoğurtlar var mı? Her yani kesesi yoğurdu süzme yoğur. Artı bir şeyden bahsediyor zaten kese, süzme. O Tüm yoğurtlar. Tabi peynirler, peynirlerimiz çok Hangi güzel, peynir? çok güzel tulumumuz var. Tulumumuz güzel. Çok güzel, beklemiş tulumumuz var. Beklemişler. E, yani peynir çeşit. Şey, şey var. biz ilk sene tulum satmadık. Neden? Neden? Beklettiğimiz. İkinci <gülüyor> sene, ikinci sene birden acayip lezzetli lezzetli tulumlar geldi. Tulumumuz var ama lezzetli değil diyeceğimize tulumumuz lezzetli tulum. Ayranımız var çok güzel. Günlük mü? çok güzel ayranımız var. Onu da çok günlük şey olmuyor da... Onun yani müşterilere hazır. mesela pastanelerde limonata veriyorlar ya onun gibi gelen adam peynirlere bakıyor hop hemen bir ayran veriyoruz. Mahlep veriyoruz biz. Mahlep. Yazayım ben. kız olmazsa <gülüyor> rağmen onu veriyoruz. Ondan sonra e, Kenan Bey demiş ki ismi şamandır olsun. Çok güzelmiş. Bir de sana. E, bir o de sana o ayrılırken hediye mi olsun? Oooo... Bir dinleyicimiz de... Ozan Bey mi lavabonu oluyor lan? Merkezi yerde otopark demiş. Çok güzel fikir. Yani merkezi yerde arsa mı demek bu? Merkezi... Yoksa kat otoparkı mı? Hayır otopark. merkezi ısıtma olduğuna inanıyorsun da... Merkezi otopark olduğuna Doğru. neden inanmıyorsun? Ankara'da İstanbul'da niye bu New York'taki gibi otoparklar yok ya? Asansörlü mü? Asansörlü. Asansörlü. Abi şimdi... İstanbul'da olsa... Otopark işini yapan adamlara bir bak. Vizyonlarını Sonra... anlarsın. Asansörlü bir daha düşün. Yani... Sonuç olarak asansörlü pek ikna olmadım. Ee, e, Mandıraya var da varmayacağım ben. Bence bal. bal var bal. Bal. Or Pal Or palet olacak mı yazım? Kefir. Kefirimiz var. Bak ben kefir'i pek sevmem. Ama satarım. Ama yani meraklısına tabii ki hizmeti vereceğiz. Bu işin sırrı bu. Palet. Palet derken hocam? Yaz geldi mesela. Eczaneler satıyor ya palet falan. He. Palet var mı hocam? Palet olmayacak. Yaz gelince bizim dükkanın önünde iki masalık biliyorsunuz yeri, yerimiz var. var. Oraya e, açık ayran satıyoruz. Şey açık ayran şey. evet. <gülüyor> açık açık ayran satacağız, vereceğiz ve tuz. Masaların üstünde birer tane tuzluk ve peçete olacak. <gülüyor> Müşteri kendi tuzunu getirmeyecek Aa, yani. Büyük bir güzel. kolaylık olacak. Çok olan. güzel oldu. Ay. Yarın sabah buluşur sevdiğin iclada. Hoşça kalın. Mükemmel bir gün <gülüyor> olacak.